Üçüncü nesil işletim sistemleri bir yılın başına kadar üretici firmalar iki farklı üretim çizgisinde gittiler. Bir taraftan işlerde kullanılan bilgisayarlar, diğer tarafta ortacılık şir şirketleri gibi ticari kuruluşlar tarafından kullanılan bilgisayarlar üretildi. Bu durum çeşitli ABN firması bu iki farklı yaklaşımı tek bir yapı üzerinde birleştirmek ve sonra 360 mimarisini doğurdu. Yani, mimari yapısındaki en önemli yenilik transistörlerin yerine entegre devrilmiş olmasıydı. Böylece makinelerin boyutları küçülürken çıkardıkları sıcaklıkta binlerce kat azalmıştı. Bundan bu mimari yapının getirdiği en önemli bir programik tekniğiydi. Eskin eski nesil bilgisayarlarda kart ya da bant okuma süresi boyunca CPU'yu tamamen bu, bu nesili belleğin parçalara ayrıca her parçada başka bir programın çalıştırılması sayesinde örneğin bir program takipten okuma yaparken durmamakta ve hesaplama yapmaktaydı. Üçüncinin diğer önemli özellik de aynı anda gelen çok sayıda program desteklerinin kendisinin önce gitmesini beklemeden arka arkaya kutulup disk üzerinden sırayla çalışmayı beklemelerinin sağlanmasıydı. Bu olana Spooling adı verilmişti. gibi paylaşımlı kullanımı uygun olmayan ünitelerin kullanıcılar tarafından hiç beklemeksizin kullanılabilmesine olanak sağlamıştır. Benim varsayalım ki aynı videoda aynı anda 3 farklı kullanıcı programı tarafından 3 tane çıktı gönderilse ne olur? sistemi ve onun kaynakları onları olmasaydı, kağıt üzerinde ilk bir satırın sonraki bazı satırlar ikinci kullanıcının ve diğer bazı satırlarda üçüncüdiki bu tam bir kaos yaratırdı. İşletim sistemi olduğu spooling mekanizması sayesinde bu kullanıcılar tarafından gönderilen işleri disk üzerinde sıra ile biriktirir ve yazıcı ünitesinde de sırayla birbirine karışmadan yazdırır. Özet olarak ilk paylaşımlı kullanıma olmayan çevre ünitelerinin kullanıcılar arasında birbirlerini beklemeleriyle paylaşıyorlarmış gibi kullanmalarını sağlar. Hız bakımından birbirinden çok farklı üniteleri arasındaki bilgi transferlerinin etkin bir şekilde yapılabilmelerini sağlar. Yine üçüncü nesil bilgisayarlarla gelen diğer bir özellik paylaşımdır. Bu yazılımın teknolojisiyle de aynı anda çok sayıda kullanıcının terminalleri başındayken çalıştırdıkları işlere ya da terminaller vasıtasıyla olmasa da sistem üzerinde yan işlem 5 processing olarak çalıştırılan işlere CPU'nun sıra ile ve kısa sürede tasar sağlanabilmiştir. Bu sayede hem sistemde çalıştırılan işlerin hepsi CPU'yu sarılıklarda kullanabilmiş olmakta, hem de sistemde çalışan, örneğin ekran başında oturan kullanıcılar, CPU'nun yalnızca kendilerine servis verdikleri hissine sahip olurlar.